Merhaba. Avusturya Çevre Bakanlığı Kyoto Protokolü'ne uymak için 160 milyon avro değerinde karbon kredisi satın alacak. Anlaşmadaki 1997 karbondioksit emisyon değerleri ile bugün arasındaki farkı kapatmak için gereken miktar 160 milyon avro. Avusturya hükümeti ceza almamak için 30 milyon ton karşılığı kirlilik sertifikasını yıl sonuna kadar satın almak zorunda. Çevre Bakanı Berlakovic sertifika fiyatlarının her birinin şu an 5 euro olduğunu Ve geçen yıla kıyasla bu fiyatın çok düşük olduğunu belirtti. Berlakovic ödenen 160 milyon avro ile Doğu Avrupa'daki iklim koruma projelerinin destekleneceğini söyledi. Kyoto periyodunun sonunda hükümet yurt dışında toplam 710 milyon avro ödemiş olacak. Greenpeace sözcüsü Julian Westerhof hükümetin iklim koruma politikasının ebay'de ucuz sertifika aramaktan oluştuğunu söyledi. Bu durumdan Yeşiller de pek memnun olmadıklarını Bu sertifikalara harcanan paralar yüzünden iklim fonuna ayrılan bütçe 18 milyon avro azalacak diyerek ifade ettiler. Oysa Avusturya gerekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ve ulaşım politikaları ile salımlarını azaltabilirdi. 5 Ekim 2011'de Yeni Zelanda açıklarında mercan kayalıklarına çarpan 47230 tonluk Rena adlı gemiden bugüne kadar 400 ton yakıt denize aktı. Binlerce deniz kuşu telef oldu ve 60 millik bir kıyı şeridi petrole bulandı. Ülkenin şimdiye kadar başına gelen en kötü deniz felaketiydi bu. Geminin sahibi olan Yunanlı şirket Kostamare, en yüksek ceza olan 300 bin sterlin ve tehlikenin devam ettiği her bir gün için 5 bin sterlin ödemeye mahkum edildi. Geminin Filipinli birinci ve ikinci kaptanları gemiyi dikkatsizce kumanda ettiklerini, belgeleri bilerek yok ettiklerini itiraf ettiler. Kaptanların 7 yıla kadar ceza almaları bekleniyor. Yetkililer fırtına yüzünden geminin ikiye bölündüğünü ve konteynerlerin denize düşmeye devam ettiğini bildirdiler. Japon CB şirketi Hokkaido adasında 200 bin kilowatt kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. İletişim şirketi Softbank santralin 340 bin kilowata kadar elektrik üretebileceğini söyledi. Bu da 100 bin evin elektrik ihtiyacına denk. Kurulacak olan panellerin kaplayacağı alansa 480 hektar. Fukushima'daki nükleer felaketten beri Japonya enerjiyi tasarruflu kullanmak zorunda. 54 reaktörden şu anda 53'ü devre dışı. Bu yüzden alternatif enerji yöntemlerine ağırlık verilmiş durumda. Japonya'nın 33 idari bölgesinin hepsine güneş enerjisi elektrik santralleri kurulması planlanıyor. Türkiye ve Bakan Yıldız ise Japonya'nın kapattığı nükleer santrallerin peşinde koşuyor. Yalova'dan müjdeli haber. Eylemcileri ve Yalova halkını mutlu eden an. Yalova Belediye Meclisi Nisan ayı 3. oturumunda Aksa ve VOPAK'ın 1 bölü 25 binlik çevre düzeni planına eklenen ve kimyasal depolama ile kömürlü termik santral kurulmasının önünü kapatan plan notuna yapılan itirazları oy birliği ile reddetti. AKP, DP ve CHP'li üyelerin oy birliği ile aldığı kararda itiraz eden kurumların itirazlarını yasal süreler içerisinde yapmadığı vurgulandı. 1 bölü 25 binlik çevre düzenli planına 21 Nisan 2011 yılında düşünen plan notu ile Taşköprü mevkiinde sanayi alanı olarak belirtilen alanda sıvı kimyasal depolanamaz ve kömürlü yakıtlı termik santral kurulamaz hükmü eklenmişti. Ancak bu plan notuna iptal istemiyle Vopak, Aksa ve Özdemir Tortaş tarafından yapılan 3 itiraz dilekçesi meclise sunuldu. Belediye meclisi ise yapılan itirazların yasal süreler içerisinde olmadığı için itirazları oy birliği ile reddetti. Geçen sene 30 Temmuz'da Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilk kez gerçekleşilen tohum takas ve yerel ürün şenliği bu yıl ilkbaharın Yeşeren toprağında buluşmak üzere Bayramiç Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları desteğinde 21 Nisan'da ikinci kez düzenleniyor. Şenlik'te tohum ve tohumculuk ile katılımcı sertifikasyon sistemi üzerine yapılacak iki çalıştan yanında yerel tohumlar, yerel tatlar paneli ve tohum takası gerçekleştirecek. Ekolojik yaşam savunanlara duyurulur. Bu kaçılmayacak bir etkinlik. Komşulardan güzel bir haber. Belene'de nükleer santral iptal eden Bulgaristan'dan sonra Ermenistan hükümeti 5 Nisan'da gerçekleşen oturumunda 2012 yılında öngörülen analizler çerçevesinde Tarım Bakanlığı Devlet Gıda Güvenliği Dairesi'nce öngörülen analizlerin gerçekleştirilmesi konusunu onayladı. Gıda Güvenliği Dairesi potansiyel riskli kabul edilen alanlarda ana analizler gerçekleştirecek. 2012 yılı programıyla gıda ürünlerinde temel olarak ağır metal, benzo Benzopren mikropları, antibiyotikler, pestisitler, nitratlar, radyonükleitler ve genetiği değiştirmiş organizmaların varlığı kontrol edecek. Bakalım bizde olduğu gibi Ermenistan'da sonuçları halka açıklamadan güvenle deyip geçiştirip sivil toplum kuruluşlarını itamlar altında bırakıp işin içinden çıkacaklar mı? Yoksa bize demokrasi dersini verecekler? Bence Türkiye Hükümeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda bir dersi şüphesiz hak ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.